Peyzül Furkan Kur'an-ı Kerim ve Açıklamalı meali. El Maide Suresi 1 ila 36. ayetler. El Maide Suresi Medine döneminde nazil olmuştur. 120 ayettir. 3. ayeti Veda Haccı'nda Arafat'ta nazil olmuştur. Sûre adına 112. ve 114. ayetlerde Hazreti İsa'nın Allah'tan istediği bir sofra olan maideden almaktadır. İçinde münafıklara, ehli kitaba ve bazı İslami hükümlere yer verilmiştir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Birinci ayet. Ey iman edenler! Allah'a iman akdinizin gereğini ve insanlarla yaptığınız sözleşmeleri yerine getirin. İhramdayken avlanmak helal değildir.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 Başlarınızı mesedin Ve her iki topuğa kadar da topuklar dahil ayaklarınızı yıkayın. Ayet-i kerimede ayakları yıkamada geçen topuklara kadar ifadesi, Ayakları yıkamaya dalalet edip, üzerine mesh etme zanını ortadan kaldırmaktadır. Çünkü mesh etmede, kadar ifadesi kullanılmaz. Aynı zamanda Kur'an metninde Ercüleküm kelimesindeki lam harfinin,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 Hakkını vermemiş, haddi aşmış olur buyurdu. Eğer cünüpseniz tam temizlenin, boy abdest alın. Eğer hasta yahut yolculuktaysanız veya sizden biri abdest bozmadan gelmişse veya kadınlarla temasta cinsi münasebette bulunmuşsa, bu halde su da bulamamışsanız temiz bir toprağa niyetle yönelin. yüzlerinize ve ellerinize ondan sürün. Toprağa böylece usulüne uygun mesletmekle teemmüm edilmiş olur. Allah size bir güçlük çıkartmayı istemez. Fakat şükredesiniz diye sizi maddi ve manevi, bedensel ve ruhsal yönden tertemiz yapmayı ve üzerinize din ve dünyanıza ait nimetleri tamamlamayı ister. Bu tertemiz olmaya kadınların hayız ve nifastan temizlenmesi de dahildir. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem soran bir kadına hayız hali bitince guslet namaz kıl buyurmuştur. Yine hayızlı ve nifaslı kadının namaz kılamayacağı, oruç tutamayacağı, haçta tavaf yapamayacağı nakledilmiştir. 7. Ayet Allah'ın üzerinizdeki gerek İslam nimetini gerekse işittik, itaat ettik dediğiniz zaman ona verdiğiniz andınızı ki... Bunun sayesinde sizi bağışlamıştır. Hatırlayın. Allah'ın emrine uygun yaşayın. İtaatsizlikten sakının. Şüphesiz ki Allah, gönüllerdekini hakkıyla bilendir. Müminlerin, el ruhların, ka'lü bela, evet Rabbimizsin demeleriyle, inanıp söylediği şehadet kelimesiyle ve ya Rabbi, dinledik ve itaat ettik demeleriyle, onun hakimiyetine girmeye,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 Allah'a karşı takvalı olun. Emirlerine uygun yaşayın. Şüphesiz ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır. 9. Ayet Allah iman edip salih amel işleyenlere kendileri için mağfiret ve çok büyük bir mükafat olduğunu vaad etti. 10. Ayet Küfre sapanlara ve ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, işte onlar da alevli ateşin halkıdırlar.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 ...Müslüman olarak geldiği yere döndü. Hudeybiye'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem... ...ve Müslümanlara yönelik... ...80 kişilik suikast girişimcileri de... ...Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin... ...haber vermesiyle yakalanmıştı. Ayette... ...size denilmiş olması... ...Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yapılan suikast... ...veya herhangi bir hareketin... ...bütün Müslümanlara yapılmış sayılmasındandır. 12. Ayet Andolsun ki Allah... İsrail oğullarından sağlam bir söz almıştı. İçlerinden de kavimlerin hallerini bilen ve Kenan'daki düşmana karşı gelmede güvenilir 12 kefil müfettiş göndermek için seçtirmiştik. Allah buyurmuştu ki: Ey İsrail oğulları, ben sizinle beraberim. Eğer namazı kılar, zekatı verir, peygamberime inanır, onlara yardım eder ve Allah'a güzel ödünçle bir borç verirseniz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 Yine de onları affet ve aldırma. Şüphesiz Allah iyilik edenleri sever. Buhtun Nasır olayında milattan önce 586 yılında Beni İsrail alimleri öldürülmüş, Mescid-i Aksa tahrip edilmiş, tek nüsha olan Tevrat yakılmış ve kimse onu ezberlememişti. Yıllar sonra bu esaretten kurtulduktan sonra Tevrat'ın hatırlarda kalanını toplayıp hevalarına uygun bir Tevrat ortaya çıkardılar.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 düşmanlık ve kin bırakıp saldık Allah onların birbirlerine ve başkalarına yaptıklarını kendilerine ahirette haber verecek ve hesap soracaktır 15 ayet Ey ehli kitap size kitap Tevrat'tan gizlemekte olduğunuz şeylerin birçoğunu ayan beyan açıklayan ve birçoğundan da sükut ile geçiveren Resulümüz gelmiştir doğrusu size. Allah'tan bir nur olan İslam veya Hz. Muhammed ve apaçık bir kitap, Kur'an gelmiştir. 16. Ayet Allah onunla, o kitapla rızasına uyanları selamet yollarına eriştirir. Onları kendi izniyle karanlıklardan aydınlığa çıkarır ve dost doğru bir yola iletir. Allah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 ve batıl sistemlerin karanlıklarından kurtarır. O halde kurtuluşa erişmek için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin önderliğinde Kur'an'ın hükümlerine sarılmak lazımdır. 17. Ayet Hiç şüphesiz Allah o Meryem'in oğlu Mesih'tir diyenler andolsun ki şirke girip kafir olmuşlardır. Peki öyleyse Allah Meryem oğlu Mesih'i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 çok acıklı bir azap var. Meali okuyan Erol Eren. Dipnotlar Fatih Özgür